Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Kazak giyme gününe sadece 2 hafta kaldı. WWF Kanada insanları 7 Şubat'ta iklim değişikliğine karşı uyarıp... ...enerji tasarrufu konusunda farkındalık yaratma amacıyla kazak giymeye davet ediyor. Bu amaçla WWF bir call center yarattı ve telefonla arayanlarsa büyükanneler... herkesi ördükleri kazakları giymeye davet ediyorlar. İnternette sweaterday.com adresini girebilir... Kendi büyükannenize benzer gerçek bir büyük anne seçip onun 7 Şubat için arama, mesaj ya da e-mail yoluyla kazak giymenizi hatırlatmasını isteyebiliyorsunuz. Geçen yıl 1,5 milyon Kanadalı ve 300 organizasyon kazak giyme gününe katılmış. Hemen siz de 7 Şubat için bir hatırlatma koyun. Daha iyisi her gün kazaklarınızı, yün faninalarınızı giyip kaloriferleri, kombileri bir kıt daha az yakın. Fakat tabi bu iş sadece bireysel çabalarla olacak iş değil. Nitekim dün söylediğimiz gibi enerjinin daha büyük miktarı sanayide kullanılıyor. Bu nedenle Marmara Üniversitesi Enerji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Taner Sıtkı Uyar, enerji tasarrufu kültürünün oluşturulması için devletin atacağı adımların önemli olduğunu söyledi. Aynı zamanda Avrupa Yenilenebilir Enerji Birliği Eurosolar'ın Türkiye Başkanı olan Prof. Dr. Uyar, enerjinin az sarf edilerek tasarrufu ile enerjinin etkin kullanımının, ...bağlı tasarrufun birbirinden esasında çok farklı kavramlar olduğunu söyledi. Türkiye'de yaklaşık 17 milyon sokak lambasının olduğunu ve sokak aydınlatmasına yıllık 650 milyon lira ödendiğini aktaran uyar... ...sokak lambalarının LED teknolojisine dönüştürülmesiyle %75 tasarruf sağlanabilir. Devlet yaklaşık 7 milyon liralık yatırımla tasarruflu ampul fabrikası kurup üretilen ampulleri bedava dahi dağıtsa... 4,5 milyar lira değerindeki bir termik santrale gerek kalmaz. Sadece tasarruflu ampulle elektrik tüketimini 10'da 1 oranında düşürebiliriz dedi. Peki niye duruyoruz niye duruyoruz? Greenpeace Akdeniz'in yaptığı incelemelere göre ise Afşin Elbistan'da bu enerjinin üretilmesi için planlanan santraller kurulursa dünyanın insan eliyle gerçekleştirilen en fazla karbon salımı kaynağı Afşin Elbistan olacak. 3 Ocak 2013 tarihinde Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında Afşin Elbistan Kömür Havzası'nda 8000 megawatt kapasiteli elektrik santrali yapımını içeren hükümetler arası bir anlaşma imzalandı. Afşin Elbistan'da şu andaki liniyet santrallerinin toplam kapasitesi 2800 megawatt. Düşünün bunu 8000 megawatta çıkartacaklar. Bu da ne demek? Greenpeace'in yaptığı analize göre... Afşin Elbistan sahası önümüzdeki 40 yıl içinde dünyanın en kirli enerji kompleksi olacak. Bu projenin yılda 70 milyon ton karbon salımı yapacağı tahmin ediliyor. Planlanan tüm santraller kurulursa 40 yıllık ömürlerinde toplam 2 milyon ton karbon salımı insan eliyle yapılmış büyük bir karbon salım kaynağı olmuş olacak Afşin Elbistan. Şu anda ilk ikide Güney Afrika'daki Sasol kömür santrali ve Tayvan'daki Taichung santrali var. Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası sorumlusu Pınar Aksuğan ise bu konuda yıllardır rehabilite edilmeyen Afşin Elbistan Termik Santrali'nin artık kapatılması gerektiğini, yeni ünitelerinin ne dair bu e, ihalelerin ise tamamen iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Keşke. Ne varsa yine halkın kendisinde, hatta kooperatiflerde var. Kayseri Yeşil-İsar Kooperatifi, 1 megawatt kurulu gücünde güneş enerjisi elektrik üretimi santrali kurmak üzere bir şirketle anlaşma imzaladı. Güneş Enerjisi hakkında bilgi veren şirket genel müdürü Güneş Enerjisi ile ilgili uzun zamandır çalışıldığını, enerji alanındaki 30 yıllık tecrübelerini Güneş Enerjisi sektöründe etkin olarak kullanacaklarını belirtti. Kayseri-Yeşilisar Yeşil Sulama Kooperatifi ile yapılan sözleşme şirme kapsamında ilk etapta 1 megawattlık bölümünün hızlı bir şekilde tamamlanacağı tarımsal sulama anlamında bu anlaşmanın örnek bir proje olduğu kaydediliyor. Anlaşmaya göre enerji üretim kapasitesi hatta... 10 megabata kadar bile arttırılabilecek. Evet son haberimiz yine güneşe ve binalara dair. Ottü Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Çetin Göksu, Türkiye Küresel iklim Değişikliği Eylem Planı'nın yetersiz olduğunu dile getirerek etkin şekilde uygulanmasına yönelik altyapıların henüz oluşturulamadığını Kaydettir. Göksu binalarda enerji performans yönetmeninin de nasıl hayata geçireceğinin belirsiz olduğunu söyledi. Türkiye'nin küresel ısınmaya karşı başarı elde edebilmesinin ciddi bir mücadeleyi başlatabilmesine yeni ve özgün altyapılar geliştirmesine bağlı olduğunu belirten Göksu bu kapsamda kentlerde güneş merkezleri kurularak küresel ısınmaya karşı ulusal düzeyde etkin mücadele başlatılması mümkün olduğunu söylüyor. Güneş merkezlerinin küresel ısınmaya karşı en etkili yöntem olduğunu söyleyen Göksu. Kent, güneş merkezleriyle halkın katılımını da sağlayarak güneş projelerinin geliştirilebileceğini yerel yönetimlerle birlikte binalarda ve toplu konutlarda güneş projelerinin ve alternatif enerji üretim sistemlerinin kurulmasının, güneş parkları, güneş aydınlatma sistemleri, güneş mimarisi, güneşle ısıtma ve soğutma sistemlerinin uygulanmasının koordine edilebileceğini belirtiyor kendisi. Güneşli, yeşil ve barıştalı bir gelecek diliyoruz biz de. Esen kalın. Açık Radyo program destekçisi olun.